Ankebût Suresi Necmi 385 Elif Lam Mim İnsanlar denenmeden iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar Ve andolsun ki biz onlardan öncekileri de saplaştırılmaları için ateşlere sıkıntılara sokmuştuk Artık elbette Allah Doğru kimseleri bildirecektir, işaretleyip gösterecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir, işaretleyip gösterecektir. Yoksa kötülük yapanlar bizi öne geçebileceklerini, bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? İlke olarak benimsedikleri şey ne kötüdür? Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz ki Allah'ın belirlediği zaman kesinlikle gelicidir. Ve O en iyi duyandır, en iyi bilendir. Ve kim gayret gösterirse ancak kendisi için gayret gösterir. Şüphesiz Allah kesinlikle alemlerden zengindir. Ve inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler onların kötülüklerini, elbette örtücüyüz ve kesinlikle onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz ve biz insana ana babasına iyi davranmasını yükümlülük olarak ulaştırdık eğer o ikisi seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zora koşarlarsa artık o ikisine itaat etme dönüşünüz ancak banadır o zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri de kesinlikle onları salih kişiler içine katacağız. İnsanlardan kimi de vardır ki Allah'a inandık der, sonra da Allah uğrunda eziyet olunduğu zaman insanların verdiği sıkıntıyı Allah'ın azabı gibi tutar. Ve eğer Rabbinden bir yardım gelecek olsa, kesinlikle şüphesiz biz sizinle beraber gidip diyeceklerdir. Halbuki Allah, onların göğüslerindekileri en iyi bilen değil midir? Ve Allah, elbette iman etmiş kişileri bilir, bildirir, işaretleyip gösterir. Elbette iki yüzlüleri de bilir, bildirir, işaretleyip gösterir. Necm 386 ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, müminlere bizim yolumuza uyun. Kesinlikle sizin hatalarınızı, günahlarınızı biz yüklenelim dediler. Oysa onların hatalarından ne olursa olsun hiçbir şeyi onlar taşıyıcı değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar. Onlar elbette kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte nice yükleri de taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü kesinlikle sorgulanacaklardır. Ve eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önceki bir takım ümmetler de yalanlamıştı. Elçiye düşen de apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Necm 387 Onlar Allah'ın oluşturmayı nasıl başlattığını sonra da bunu tekrarladığını da mı görmediler? Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da onun oluşturmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah son yapıyı inşa edecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. O dilediği kimseye azap eder, dilediği kimseye de rahmet eder. Ve siz yalnızca ona döndürüleceksiniz. Ve siz yeryüzünde ve gökte aciz bırakanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'ın aslarından bir koruyucu, yol gösterici, yakın ve yardımcı yoktur. Ve Allah'ın ayetlerini, alametlerini, göstergelerini ve ona kavuşmayı bilerek reddeden inanmayan kimseler. İşte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Ve onlar kendileri için acıklı bir azap olanlardır. Necm 388 Ve andolsun ki biz Nuh'u kendi toplumuna elçi gönderdik de, işlerinde elli yılı sıkıntısız nice uzun sıkıntılı seneler kaldı. Sonunda onlar şirk koşarak yanlış kendi zararlarına işlerini sürdürürken, tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece biz, onu ve gemi halkını kurtardık ve gemiyi, cezayı, kurtuluşu alemlere bir alamet, gösterge yaptık. İbrahim'i de elçi gönderdik, kurtardık. Hani o toplumuna Allah'a kulluk edin ve onun koruması altına girin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şüphesiz siz Allah'ın aslarından bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki sizin Allah'ın aslarından mabut diye o taptıklarınız sizin için bir rızık vermeye güç yetiremezler. Onun için rızkı Allah yanında arayın ve O'na kulluk edin ve O'na sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyin. Yalnızca O'na döndürüleceksiniz demişti. Sonra İbrahim'in toplumunun cevabı yalnızca, ''Onu öldürün veya yandırın, ileri derecede sıkıntıya sokun.'' demeleri oldu. Sonra da Allah onu ateşten, sıkıntıdan kurtardı. Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve İbrahim dedi ki, ''Siz sırf aranızdaki dünya hayatında sevgi için Allah'ın aslarından bir takım putlar edindiniz.'' Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi dışlayıp gözden çıkaracaktır. Varacağınız yer de cehennemdir ve sizin için yardımcılardan da yoktur. Bunun üzerine Lut ona inandı. Ve İbrahim dedi ki, ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphesiz o, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, Mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisidir. Ve biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Ve soyu içinde peygamberlik ve kitap verdik. Ve biz ona dünyada ücretini verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Lut'u da gönderdik. Hani o toplumuna ''Şüphesiz siz kesinlikle alemlerden sizden önce geçmiş olanların yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz şüphesiz kesinlikle erkeklere gidecek, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?'' demişti. Bunun üzerine toplumunun cevabı sadece ''Doğru söyleyenlerden isen Allah'ın azabını bize getir.'' demeleri oldu. Lut Rabbim ''Şu bozguncular toplumuna karşı bana yardım et.'' dedi. Ve elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, ''Biz bu kentin halkını yıkıma uğratacağız.'' dediler. Şüphesiz oranın halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler idiler. İbrahim, ''Şüphesiz orada Lut var.'' dedi. ''Onlar, biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz.'' ''Onu ve geride kalanlardan biri olan karısı dışındaki ailesini elbette kurtaracağız.'' dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde de o, onlar hakkında tasalandı. Ve onlar sebebiyle eli kolu bağlandı kaldı. Ve elçiler, ''Korkma, tasalanma. Şüphesiz biz seni ve geride kalanlardan olan karın hariç yakınlarını kurtaracağız. Şüphesiz biz bu kent halkının üzerine... Hak yoldan çıkıcılık yapıp durmaları nedeniyle semadan bir azap indirteceği dediler. Ve andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için oradan apaçık bir alamet gösterge bıraktık. Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Sonra şu ayıp ey toplumu, Allah hakkulluk edin. Ahiret gününü ümit edin. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın dedi. Bunun üzerine onu yalanladılar, sonra da kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve semut toplumlarını değişime yıkıma uğrattık. Onların değişime yıkıma uğramaları onların yurtlarından size kesinlikle besbelli olmuştur. Ve şeytan onlara yaptıklarını süsledi de onları yoldan alıkoydu. Halbuki onlar görüp anlayan kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yıkıma uğrattık. Andolsun ki Musa onlara apaçık verillerle gelmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki onlar geçiciler değillerdi. İşte hepsini günahları sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, onlardan kimini korkunç bir ses yakaladı, onlardan kimini yerin dibine geçirdik, onlardan kimini de suda boğduk. Ve Allah onlara haksızlık etmiyordu. Velakin onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ediyorlardı. Necim 389 Allah'ın aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın edinenlerin durumu, ev edinen dişi örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz evlerin en çürüğü de kesinlikle dişi örümcek evidir. Keşke onlar bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendisinin aslarından hangi şeye yalvardıklarını bilir ve o, en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve biz bu örnekleri insanlara veriyoruz. Onlara da bilginlerden başkası akıl erdiremez. Allah gökleri ve yeri hak ile oluşturdu. Şüphesiz bunda iman edenler için... Kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Net 390. Sen sana kitaptan vahyedileni oku, izde ve salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumu oluştur, ayakta dur. Kesinlikle salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma. Toplumu aydınlatma kurumu aşırılıktan, kötülükten alıkoyar. Ve Allah'ın anılması elbette daha büyüktür. Ve Allah yapıp ürettiğiniz şeyleri bilir. Kendilerinden şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele ediniz. Ve biz bize indirilene, ve size indirilene inandık Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir Biz sadece Allah için İslamlaştıran kimseleriz diniz. Necm 391 Ve işte böylece biz Sana kitabı indirdik de Kendilerine kitap verdiklerimiz Kur'an'a inanıyorlar Ve ehli kitabın dışındakilerden Araplardan da ona inananlar vardır ve bizim ayetlerimizi ancak kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek örtbas eden kimseler bile bile reddeder. Ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı, batıla inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Tam tersi Kur'an... Kendilerine bilgi verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi de ancak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar bile bile reddederler. Ve onlar, ona Rabbinden alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, alametler, göstergeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı, şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benim de sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Batıla inanan ve Allah'ı bilerek deden inanmayan kimseler, işte onlar, Zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerin ta kendileridir. Necmi 392 Ve senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer belirlenmiş, adık olmuş bir süre sonu olmasaydı, azap onlara elbette gelmişti. Ve o azap, hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Şüphesiz cehennem de kesinlikle kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından bürüdüğü günde kafirleri Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri kuşatıcıdır. Ve o, yapmış olduklarınızı tadın der. Necm 393 Ey iman etmiş kullarım! Şüphesiz benim yeryüzüm geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Her kimliği olan varlık ölümü tadıcıdır. Sonra da yalnızca bize döndürüleceksiniz. Ve iman etmiş, düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseler, elbette biz onları içinde sürekli kalacakları cennette, altlarından ırmaklar akan köşklere yerleştireceğiz. Çalışanların, sabretmiş olan ve sadece Rablerine işin sonucunu havale etmiş olan kişilerin ödülü ne güzeldir. Necm 394 Kendi rızkını taşımayan nice küçük büyük canlı da vardır ki, onları da sizi de Allah rızıklandırır. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. İnan dolsun ki onlara sorsan, gökleri ve yeri kim oluşturdu? Güneşi ve ayı kim kontrol altına aldı? Kulların yararlanacağı yapı ve özellikle kim yarattı? Kesinlikle, Allah diyeceklerdir. O halde nasıl çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onun için ayarlar. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve andolsun eğer onlara sorsan kim gökten suyu indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti? Kesinlikle Allah diyeceklerdir. ''De ki, tüm övgüler Allah'a özgüdür. Başkası övülemez. Tersine onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Ve bu iğretti dünya yaşamı sadece bir eğlence ve oyundur. Şüphesiz son yurt ise kesinlikle hayatın ta kendisidir. Keşke onlar bilmiş olsalardı. İşte onlar gemiye bindiklerinde... Dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona yalvarırlar. Sonra ne zaman ki onları karaya çıkarıp kurtardı, bir de bakarsın ki onlar kendilerine verdiklerimize iyilik bilmezlik etmek ve kazançlı çıkmak için Allah'ın ortakları olduğunu kabul ediyorlar. Artık onlar yakında bilecekler. Necm 395 Yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da mı görmediler? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine iyilik bilmezlik mi ediyorlar? Ve Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha yanlış kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için cehennemde bir yer mi yok? Ve biz, bizim uğrumuzda gayret gösterenleri elbette kendi yollarımıza kılavuzlayacağız. Ve şüphesiz Allah iyilik, güzellik üretenlerle beraberdir.